Allah'a inanan fakat peygamberleri kabul etmeyen insanları ben nasıl ikna edebilirim diye sorusunu hmm. sormuş. Şimdi Allah'a gerçek manada inanmadığı anlaşılıyor. Yani Allah Teala her şeyi biliyor değil mi? İnanan insan buna da inanması evet. lazım. Cenab-ı Hak her şeyi bilir. Bizi yaratmış mıdır? Evet. Cenab-ı Hak çok surede semavat varzı kim yarattı diye sor diyor. Arkasından diyecekler ki Allah. Mesela müşrikler için, diğerler için hep bu cevaplar veriliyor. Yani müşrikler de Allah diyorlar. Yani kainatı yaratan Allah. Müşrikler Allah noktasında, inanç noktasında sıkıntı çekmiyorlar. Sıkıntıları ne? Bu putlar bize şefaatçi olacak. Allah yanında destek olacaklar. Anlayışından sapıtıyorlar. Evet. Şimdi Allah'la neyi anladığınıza bağlı? Cenab-ı Hak her şeyin yaratıcısı mı? Evet. Her şeyi bilir mi? Evet. Evet. Peki siz ne, şu duvarın arkasını göremiyorsunuz. Ee, Cenab-ı Hak size e, cenneti cehennemi nasıl anlatacak? Peygamber yok. Yani direkt gel kolum deyip sizinle muhatap olacak? Evet. Böyle bir şey yok. Zaten Cenab-ı Hakk'ın direkt e, beşerle muhatap olması diye bir şey yok. Değil mi? Vahiyler neyle geliyor? Cebrail aleyhisselam getiriyor eee ayet-i Mekan eli en yüceli malullahu illa vahiyen elmin ve rai hijabin el yursila rasulen fe yuhyi bi iznih orada beyan edilmiş. Allah Teala bir şey vahiy edeceği zaman aracı kılıyor Cebrail'i. Efendim vesaire o sıralama anlatılmış yahut perde gerisinden konuşuyor. Evet. Cenab-ı Hak böyle bir varlık yani bizim görmemiz zaten mümkün değil. Her şeyi de bilmemiz mümkün olmadığına göre Allah Teala inandığımız Allah bize cenneti cehennemi yahut kendisine karşı ne yapılacağını bize nasıl bildirecek? Mutlaka birisi olacak. Herhalde melek olup da bize söyleyecek değil çünkü melek o neticede görülmez. Cin olacak da değil, onlar da görülmüyor. Evet. O halde içimizden birisi olacak. O da Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle oluyor. Yani birisini peygamber tayin ediyor ve o bize Cenab-ı Hakk'ın emirlerini öğretiyor. Dolayısıyla ona söyleyeceği şey, yani tamam peygamber olmasın, o halde gayb bilgisi, cennet cehennem. İşte namazın nasıl olacağı, Hak'la münasebet ne olacak? Allah Teala'nın emrine mesela insanlar öyle anormal adetler edinmişler ki şimdi bakıyorsunuz cahiliye döneminde olmayan adetler günümüzde uygulanıyor. Televizyona bakın. bir takım adetlerden bahsediyorlar. Mesela Afrika'da yaşanan bir takım olaylar cahiliye döneminde dahi yok. Evet. O kadar geri e o kadar çağ dışı, o kadar İslam dışı davranışlar var. E bu insanlar bunu normal görerek yapıyorlar. E o halde Allah'ı bize tanıtacak birisi lazım. O da nedir? Peygamberdir. Azabını tanıtacak, mükafatını tanıtacak ve bize örnek olacak rol model lazım. Evet. İşte onlar peygamberler oluyor. O noktada mutlaka peygamber olmalı. Peygamber'e inanmayan bir insanın Cenab-ı Hakk'a inanması zaten mümkün değil. değil. Allah'a inanan bir adamın Peygamber'i kabul etmemesi de zaten mümkün değil.